Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ondan sonra Cenab-ı Allah hicr ashabından bahsediyor. Anlaşıldığı üzere Lut kavminin diyarı bölgesi, Eyke ashabı ve şimdi mevzu bahis edilecek hicr ashabı, Bunlardan önce Lut Aleyhisselam'dan önce Mevzubahis olan İbrahim Aleyhisselam. Bunlar hep birbirine yakın bölgelerde. Yani bugünkü Şam ile Sina Yarımadası arasında cereyan eden bir coğrafyadaki uzanan bir coğrafyada cereyan eden olaylar anlatılıyor. Arapların da yaz ve kış seferleri diyor ya Kureyş Suresi'nde efendim. Yazın yolculuk yaptıkları Şam bölgesine geldikleri ve döndükleri vakit yakından tanıdıkları bölgelerdirler bunlar. Kış yolculukları biliyorsunuz Mekke-Yemen arası. Çünkü güneydir, kışın orası sıcaktır. Yolculuk oraya gidip gelmek daha kolaydır. Yaz yolculuğu da Şam bölgesine yapılırdı. Gidilir gelirlerdi ve bu arada da bunlar... Ya da yani diyor. Ve la kad kazzaba ashabul hijr il murselin. Yani Semut kavmi. Hicr Semut kavminin şehrinin adı. Semut ashabı yani Hicr ashabı resulleri yalanladılar. Resulleri diyor. Bir resul gelmiş halbuki onlara Salih Aleyhisselam. bir peygamberi yalanlamak hepsini yalanlamakla aynı şeydir niçin? çünkü hepsinin ortak tarafları çok ne? Allah tarafından gönderilmişlerdir hiçbiri kendi kendisini peygamber olarak haşa tayin etmemiştir edemez Allah'tan aldıklarını insanlara tebliğ etmişlerdir ve hepsi de aynı iman esaslarını tebliğ etmişlerdir. Bir peygamberin bir peygamberin peygamberliğini kabul etmeyi gerektiren sebep neyse, diğer bütün peygamberleri de kabul etmeyi gerektiren aynı sebeptür. O da nedir? Allah'tan aldıkları emirleri getirip insanlara tebliğ etmiş olmaları ve mucizeleriyle peygamber olduklarını ortaya koymaları ispatlamaları. Onun için onlar sadece kendi kavimlerinin, kendi peygamberlerini yani yalanladıkları halde Cenab-ı Allah onlara hicr ashabı, rasullerin hepsini yalanladılar. Kendilerinden önce gelmiş olanları da, sonradan gelecekleri de kendilerine peygamber olarak gönderilen Salih aleyhisselam. <gülüyor> Ve biz... Kendilerine ayetlerimizi de verdik halbuki. Neydi ayetlerimiz? Türlü türlü mucizeler. Ve bunlardan birisi de başka ayetlerde mevzu bahis edilen dişi deve mucizesi. Kayanın içerisinden on aylık hamile bir deve çıkıyor. Güçlü mü güçlü, iri mi iri. Kocaman bir deve. O kadar ki su ihtiyaçlarını karşıladığı dereyi kendisi bir gün içiyor. Ertesi gün onlara süt veriyor. Ertesi günde, öbür günde kendileri sularını alıyorlardı. Ayet-i Kerime diyor, ileride geliyor. Ve bir de onlara bildir ki su aralarında... ...nöbetleşe paylaştırılmıştır. Buradan ayet-i anlaşılıyor. Üstelik... ...ve a'teynehüm ayatina... ...onlara ayetlerimizi verdik işte. Bir devede birden çok mucize var çünkü. Hiçbir deve... ...içtiği su kadar süt vermez. Mümkün değil. Fakat bu mübarek deve dişi deve içtiği suyu ertesi gün süt olarak buluyor. ayrı bir mucize. Kayanın içerisinde devenin ne işi var? Üstelik hamile. Doğuma yaklaşmış. Ey Ben size bir şey diyeyim mi? Esasında biz her an Salih Aleyhisselam'ın mucizesini hatırlatan onun gibi ondan daha ileri milyonlarca mucize yaşıyoruz. Fakat gaflet kadar kötü bir şey yok. Yani bir kaya içerisinden onaylık aylık kocaman bir deve çıkacak. O ne kadar bizim için şaşırtıcı değil mi? Ne kadar hayretler uyandırıcı değil mi? E peki bir annenin hamile kalması, çocuk doğurması, o çocuğun büyümesi bundan daha az mı bir mucize? Ama buna hep alıştığımız için bu büyük mucizelerdeki farkı göremiyoruz. bir mucize tarafını. Göremiyoruz, alışmışız. E böyle oluyor demek ki. O kadar basit değil. Böyle oluyorsa, neden? Neden? Bir yığın bazı kimselerde, türlü türlü operasyonlar yapılıyor, tüm bebekler için. Bir türlü de olmuyor icabında bazılarında. Çünkü Cenab-ı Allah, eğer takdir buyurmamışsa ne yapsın doktorlar? Hiçbir şey yapamazlar. Bazen başka türlü oluyor. Diyelim ki tamam tüm bebek yapalım diyorlar. İşlemler yapılıyor. Bir bakıyorlar ki aho bir batında biz iki çocuk hesap etmişken faraza sekiz tane birden oluyor. İşin içinden çok alıyorlar. Haydi 5 6 tanesini öldürelim anne karnında. Bir bakıyorsun öbürleri de ölüyor canlı. Hiç kılamıyor işincisini bazı hallerde. Ha. Onun için Cenab-ı Allah ne diyor Zümer suresinde? Estağfirullah. Allahu haliqu kulli şey. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Yehabu limen yasha inasa. Dilediklerine kelimeye dikkat edin. Hem dişiler bağışlar. Onun bağışı bu. Öyle bir mecburiyeti yok. Ve يهب لمن zukur الذكور. Dilidine de erkekler verir bağışlar. E yuzevcuhum zukranan ve enasa. Yahut da onlara karışık erkek de verir Kızlar. Bir ihtimal daha var onu da yapıyor. وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ اَق۪يمًا Dilediğini de kısır bırakır. Dilediğini de kısır bırakır. Erkek kısırsa tüp bebek ne yapsın? Mesela. O halde mesele şu. Mucizeler her zaman. Güneşin, dünyanın bu kadar milyonlarca yıl saniye şaşmadan hareket etmesi nedir? Küçük bir mucize midir? Küçümsenecek bir mucize midir? Ayın her ay, her ay, her gün ayrı şekillerde doğması... Değişik vakitlerde doğup değişik vakitlerde batması. Güneşten farklı olarak. Başlı başına bir mucize değil mi? Mucizeler yığını hatta değil midir? Ufacık bir sivrisinek. Ve sayamayacağımız daha nice varlıklar. Güzel yemyeşil bir yaprak. Küçücük bir meyve. Vesaire. Sayın sayabildiğiniz kadar. Hangi birisini sayacaksınız? Bunların hiç birisi kör kayanın içinden 10 aylık hamile devenin çıkmasından daha küçük, daha geri bir mucize değildir. Fakat bunları göre göre alışa alışa bunlardaki mucize tarafını hatırlamıyoruz, görmek istemiyoruz veya göremiyoruz. Onun için ...ibretle bakmasını bilmek lazım. Bir sanat eseri yapıyor... ...birileri havasından geçilmiyor. Sanat eseri yarattı marattı deyip deyip buluyorlar. Sanatkar ise sanatkar elbette bir lafımız yok. Diğer insanlardan elbette kendisine göre farklılıkları var. Güzel meziyetleri olabilir. Hay hay. Fakat... Hadi kardeşim onun eserine hayran oldunuz, olunuz, olmayın demiyoruz. Normal. Fakat Allah'ın sanatını unutmayalım. Allah'ın sanatının bize gösterdiklerini hatırlayalım. Bize hangi yolu işaret ettiğinin şuurunda olalım. Mesela bu. Biz onlara dedik ki tek mucize Görünüşte bir mucizeydi ama o mucize içinde yığıt yığıt mucizeler var. Ve bir de o mucizenin dışında mucizeler. فَكَانُوا anha مُعْرِضِينَ Onlar bizim mucizelerimizden, ayetlerimizden bildiğimiz okunan ilahi hikmetler manasına ayet de olabilir. Onlar ayetlerimizden, o ayetlerden yüz çevirenler oldular. İdiler. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا اَمِن۪ينَ Kendilerini güven içerisinde hissetmek için dağlardan evler yontuyorlardı. Allah'ın azabına karşı güya kendilerini korumak üzere dağlardan evler yontuyorlardı. فَأَخَذَتْهُمُ السَّيْحَةُ مُسْبَح۪ينَ Onları da sabah vakti o helak çığlığı yakaladı. فَمَا اَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِمُونَ Daha önce kazana geldikleri, elde ettikleri kazançların onlara hiçbir faydası olmadı. O halde Cenab-ı Allah'a karşı fayda verecek, Cenab-ı Allah'ın azabından kurtulmakta yardımcı olacak, rahmetine nail olmaya sebep olacak işler yapmanın yollarını bilmek lazım. Onları yapmak lazım. O zaman bu amellerimizin Allah'a karşı bize bir faydası olur. Allah'ın azabına karşı bizi korumak özellikleri söz konusu. Yoksa kazandıklarımızın bize bir faydası olmaz. Ne diyor ayet kelime? Yümla <Gülüyor> yinfa mal ve lanun. İlla men مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبِنْ سَل۪يمًا O gün kıyamet günü öyle bir gün olacaktır ki, Araplar için mal ve evlat, erkek çocuklar bilhaz. En faydalı şey. Cenab-ı Allah diyor ki yok diyor. Ne malınızın o gün size faydası olacak, ne evlatlarınızın. varan müstesna. O kimse o Nedir Selim kalp? Şirkten arınmış, iman ile mağmur edilmiş, her türlü kalbi hastalıklardan uzak. Kin, haset, gareskarlık, dünyevi zevklere ve lezzetlere karşı zaaf duymak ve benzeri hususlardan uzak, buna karşılık iman ile, Allah'ı sevmekle, Resulünü sevmekle, şeriatı sevmekle, Allah'ın dinini sevmekle ve o din için yaşamakla imar edilmiş kalp selim bir kalp olur. İşte bu kalple Allah'ın huzuruna varan ne olur? Faydasını görür. Bunun faydasını Görür. Aksi takdirde hiç kimse kazandığının faydasını göremez. Şimdi bu surede gördüğümüz gibi çeşitli peygamberlerin kıssaları, kavimlerin kıssaları bize çok hızlı bir şekilde anlatıldı, geçildi. Hepsinin birlikte ifade ettiği mesaj kısaca şudur. Bakın bunlar da bir kavimdiler. Her birisi çeşitli alanlarda da güçlüydü. Fakat hepsinin de ortak bir tarafı vardı, günahkardı. Peygamberlerin izinden yürümeyi kabul etmedi. Ve etmemekte de direndi. Biz de tuttuk onları helak ettik. Sizin onlardan farkınız yok. Yani Allah'ın emirlerine, hükümlerine, sünnetine, kanunlarına muhatap olmanız bakımından sizlerle onlar arasında herhangi bir fark yok. Onlar... ...bizim emirlerimize, şeriatimize, rasullerimize uymadılar. Ben de onları bir şekilde helak ettim. Siz de aynı şekilde hareket ederseniz... ...onların başına gelenin benzeri sizin için de söz konusudur. Sizin için de mevzu bahisidir. Ayet-i Kerimeler kısaca bunu söylüyor. Yani... ...onların uğradıkları akıbete... Veya buna benzer bir sonuca varmak istemiyorsanız, onlar gibi hareket etmeyeceksiniz. Ama onlar gibi hareket ederseniz, onların sonuçlarının bir benzeri sizi gelip bulacaktır. Dünyada onlar gibi helak edilmeseniz bile, ahirette helak olmakla neticelenecek bir hale kendinizi mahkum etmiş olursunuz. Bundan sonra Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor: "Vema halakn-n-samawati ve al-arda, vma binehma illa Biz gökleri yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak ile yarattı." Yani hakikate uygun, hakikatle örtüşen, hakikatin kendisi olan bir surette bir şekilde yarattık. Bilhak, Arapça olarak müfessirler tarafından olsun, Arapça alimleri tarafından olsun, izahı şudur. Mutelebbisem bilhak diye izah ederler. Mutelebbis. Yani giyimli. Hakkı giyinmiş. Hakka bürünmüş. Hakkı kendisini başkalarından ayıran bir kıyafet olarak üzerine geçirmiş maalesef. Yani biz göklerde ve yerden ne yarattıksa onların, onları hak ile yarattık. Yani biz yarattık bir. İki bunların yaratılışının düzeni hakk ile kaimdir düzeni bir hakikattir ve bu hakikatin gösterdiği en büyük hakikat de onları yaratanın hakikatidir üstelik ve inna saat le ve hiç şüphesiz kıyamet de geliyor yoldadır gelmektedir atiye gelicidir geliyor yani Yola çıkmış geliyor. Bugün yarın varacak demek. Ehtiye bu. Gelmekte olan için kullanılır. Yola çıktı geliyor. Durmadan duraksamadan. Ha Ama benim 80 yıllık ömrüme tesadüf etmez. Öbürünün 90'ına tesadüf etmez. Bir başkasının 20'sine tesadüf etmez. Fakat mutlaka birilerinin hayatta olduğu bir zamanda gelip çatacaktır. Ve şimdi bize uzun gelen zaman hakkında ne diyecek insanlar biliyor musunuz? Kabirden kalkacakları zaman insanlar birbirlerine soracaklar. Yahu siz ne kadar kaldınız kabirlerinizde? Eh işte bir gün veya bir günün bir bölümü diyecekler. Yağmen <gülüyor> evvâvâyev. Bir gün veya bir günün bir kısmı. Dolayısıyla sonuçları acele etmeye gerek yok. Kıyamet ne zaman gelecek? Gelecek Kullu etin karib demiş atasözünden. Gelecek olan her bir şey madem gelecek yakın demektir. Hı. Unutmayın Cenab-ı Allah Beygambaz atüsselam da Mekke'deyken iqtarabetis saatu ve şakka'l diyor. Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı diyor. Enbiya suresinin başında iqtarabel lin nasi hisabuhu diyor. İnsanların hesaba çekilecekleri zaman oldukça yaklaştı. Dolayısıyla ya kim bilir kaç yüzyıl var kıyametin kopmasına çok uzak Cenab-ı Allah ne diyor innehum yaravnehu baiden ve nerahu karibe diyor onlar bu işi çok uzak görüyorlar biz ise onu pek yakın görüyoruz pek yakın onun için kıyamet gelecek o halde ey Muhammed sen de senin tebliğine, senin hakkı bildirmene karşı çıkan ve iman etmeyen ama kıyamet tarafından da mutlaka yakalanacak ve ahirette cezalarını çekecek olanlara fazla aldırma diyor. فَسْفَحِ السَّفْحَ الْجَمِيلُ اِنَّ السَّاعَةَ وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاَتِيَةً Kıyamet mutlaka gelecektir. Sen de o halde güzel bir şekilde ayrıl onlardan. En güzel ayrılış şekliyle ayrıl onlardan. Yani onlara beddua etmene hmm. gerek yok. Onlara kin tutmana gerek yok. Onlara ağır sözler söylemene gerek yok. Onları azarlamana gerek yok. Çünkü sen ne dersen de, ne kadar cezalandırmaya, azarlamaya kalkışırsan kalkış. Onları bekleyen kıyamet ve azabı karşısında senin yapacakların fazla bir ehemmiyeti yok. Kendini de üzme diyor yani. Kendini de üzme, değmez. En büyük hakikati inkar eden, bu zalimler için üzülmeye değmez ki diyor. İman hakikatini reddediyor bunlar. Bunlar için üzülmeye değmez diyor. Ha kötülük yapıyorlar. Ondan da rahatsız olma affet gitsin. Allah Allah. İslam'ın insana telkin ettiği, Resulullah'ın şahsında, Kur'an-ı Kerim'in insana telkin ettiği, şu büyük olguluğa, şu güzel alaka bakırız. Sen vahiy getirecek peygamber. Değil mi? En büyük doğruyu en büyük hakkı getirecek. Ve bu hakkı getirdiğinden kendisinde hiç şüphe bulunmayacak. Öyle mi? Onlar onu yalanlayacaklar. Bu insana ne kadar ağır gelir? Buna rağmen Cenab-ı peygambere sen affet diyor. Güzel bir şekilde affedip ayrıl onlardan fırsahı hal, جميل onlarla en güzel şekilde ayrılın ve affederek ayrılın. Niçin? İnne rabbeke huvel hallakul Şüphesiz senin Rabbin her şeyi yaratan ve her şeyi bütün incelikleriyle ayrıntılarıyla bilendir. Kim ne yapıyor? Ne söylüyor, ne yalanlıyor, ne istiralarda bulunuyor? Hepsini biliyor. Ve bu yalanlamalarını dahi halkeden odur, yaratan odur. Dolayısıyla sana düşen vazifeni yapıp Allah'ın hükmüne teslim olmaktır. Üstelik biz sana öyle bir servet vermişiz ki, Onların seni yalanlamalarının hiçbir rehebbiyeti yok bunun karşısında. Ne vermişiz? Bakın bakalım. Ve böylelikle İslam'da, Kur'an nazarında nelerin muteber olduğuna dikkat edelim. Neler muteber? Nelere itibar ediliyor? Neler kıymetli? Görelim. Bakın. Allah seni yalanlıyorlar ya, affet diyor onları diyor. Bak ne verdik biz sana diyor çünkü. Çünkü ey Muhammed bizim sana verdiğimiz ikramlar o kadar büyük ki. Onların seni yalanlamaları bunun karşısında bir değer ifade etmez. Üzülmeyi gerektirmez. Senin memnun olmanı. Sana verilenlerden razı olmanı gerektiren o kadar büyük lütuflar var ki senin üzerinde. Onların yaptıkları seni rahatsız etmemeli diyor. Ne bunlar? Ne bunlar? Andolsun biz sana defalarca okunan, tekrarlanan yedi ayetlik bir sure olan Fatiha'yı verin. Bu birinci görüş Seb'an el metani. Metani ikişerli demek. Yani sık sık tekrarlanan demek. Seb'an yedi demek. Fatiha yedi ayettir. Sık sık tekrarlıyoruz. Namazda okuyoruz. Yetmiyor. Efendim icabında aradığımız bir şeyi bulmakta zorlanıyoruz. Bir sıkıntı içerisindeyiz. Fatiha'yı okuyoruz. Bulmamız kolaylaşır vesaire. Rabbim bize bazen sizde de olmuştur herkeste olur. Ya şurada şu hurba tanesini arıyorum. Gözümün önünde on defa gidip geliyorum görmüyorum. Allah Allah diyor ya. Subhanallah. Bir Fatiha'yı okuyorum. İkide aa buradaymış diyorum ya. Buradaymış. Şimdi bu Fatiha'yı biz her vesileyle okuyoruz. Dua olarak okuyoruz. Bereket olarak okuyoruz. Yani büyük bir sure çünkü. Büyük bir sure. İsimleri pek çok. Bir görüş bu. Seb'an minel metani bu Fatiha suresidir. İkinci görüş Bakara, Ali Emran, Nisa, Maide, Enam, Araf ve Yunus surelerinden ibaret veya Tevbe suresi de sayanlar var. Yunus sayanlar var. Tabi enfali sayanlar var. Bunlar 7 ay, bunlar da yedi sure. Bir diğer görüşe göre denilmesi. elması, 7000 elmethaniden denilmesi. Kur'an-ı Kerim'de sık sık tekrarlanan yedi önemli husus var. Nedir bunlar? Efendim ibretler, misaller, haberler, ahkam, mevizalar vesaire. Bunlar da yedi yasayarlar ulaştırlar. Bunlardır diyor, çok çok tekrar edilir diyor. Bir görüşe göre de Kur'an-ı Kerim'in tamamıdır. Kur'an-ı Kerim'in yedi tane önemli hususudur. Emir, nehi, müjdelemek, uyarmak, korkutmak, misaller vermek gibi. Velhasıl ne olursa olsun. Seba'an minel de Kur'an'da Kur'an-ı Kerim'in bir bölümü veya bir kısmı veya tamamıyla alakalı yani seb'an el methani ile alakalı bütün yorumlar yine Kur'an'ın bir kısmı veya tamamıyla alakalıdır. Veya yine Kur'an'ın bazı özellikleri bazı bölümleriyle alakalıdır. İşte asıl nimet buna sahip olmakta. Kur'an nimetine mazhar olmak nimetlerin en büyüğü. Kur'an nimeti de onun manalarını bilmek, lafızlarını anlamakla başlar. Ezberlemekle devam eder. Yaşamakla kemaline erer. Kemaline doğru ilerler. Kur'an'ı yüklenip taşımanın manası budur. Kur'an ile ne kadar çok amel ediyorsak, Okumanın bizim üzerimizdeki faydası o kadar çok demektir. Kur'an ile ne kadar çok amel ediyorsak bu nimete o kadar mazharız demektir. Ve inanın diğer bütün dünyevi nimetler bu tek nimetle bile boy ölçüşemez. Karşı karşıya getirilemezler bunlar. Çünkü bir peygambere bakın işte hitaben söyleniyor. Andolsun ey Muhammed biz sana defalarca tekrarlanan yediği ve Kur'an-ı Azimuşşan'ı o pek büyük Kur'an'ı verdik diyor. O halde sen bu nimete sahipken ayetin devamına bakın. Ne kadar manidar. La temuddenne ayneyken. Gözlerini dikme. Tama etme. Neye? İla ma mattana bi azvajan minhum. Aralarından kendilerine türlü türlü verdiğimiz bir takım kimselere, türlü türlü verdiğimiz nimetlere gözlerini Dikme. Benim de olsaydı? Deme. Gerek yok. Senin sahip olduğun Kur'an nimeti karşısında onların kıymeti yok ki. Ne diyor merhum Akif? İman ki ilahi o cevher ne büyüktür. ...imansız olan paslı yürek de yüktür. İmana sahipsen, din nimetine sahipsen... ...varsın başka hiçbir nimete sahip olma. Ne kıymeti var? Fakat istediğin her türlü dünyevi nimet verilmişse sana... ...iman nimetinden mahrum kalmışsan demeyeceğim... ...iman nimetinde biraz eksik bile verilmişse sana... O nimetler o eksiği kapatamaz. Mümkün değil. Kur'an nimetine sahip olmadıkça diğer nimetlerin hiçbir değeri yoktur. Vebal olurlar hatta. Vebal olurlar. وَلَا <gülüyor> تَحْزَنَ O dünya nimetlerinin arkasından kapılıp gittikleri için... Senin kurtarıcı çağrına kulak vermedikleri için üzülme onlara. Değmez. Niye üzüleceksin ki diyor. Çünkü onlar bir defa en büyük hakikati reddetmekle kendi değerlerini sıfırın altına çekmişlerdi.